Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah ve ba'da. Babu ı şehid. şehid anlam itibariyle Şahit, neye şahit? Allah Teala'nın huzurundaki nimetlere şahit. Ölürken onları görüyor. Onlara şahit oluyor. Ya da melekler onun Müslüman olduğuna, ehli cennet olduğuna şahadet ediyor. Şehid meşhudun leh anlamında. Kendi için şahadet edilen kişi. Ayet-i Kerime'de de Cenab-ı Hak Bakara suresinde وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاءُ وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ Yani وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتِ Allah yolunda öldürülenleri ölü demeyin. 24. sufiye 154. ayet kelime. Bel ahyaun bel idrak edatı. Ee, yani bilakis onlar diridirler fakat velakilla teşurunez siz bunu idrak edemiyorsunuz. Peki Allah yolunda ölecek yani amacı gayesi bu olacak. Bir dünya şehitleri var. Onlar Zahirde Allah yolunda mücadele ediyorlar fakat gayeleri makam, gayeleri dünyalık. Övseler zahirde siz onlara şehit dersiniz ama hakikatte onlar dünya şehididirler. Yer yüzünde bu hükme alırlar fakat ahirette bu hükme muhatap olabilmek için fi sabilillah olmalı. Ve la taqulu limen yuktelu fi sabilillah fi sabilil amwal olmaz. <gülüyor> فِيْسَب۪يلِ cahi Olmaz Makam yolunda olursa onlar dünya şehididirler. İnsanlar böyle bir hüküm verir ama Allah Teala bunların şehadetini kabul etmez. Böyle bir şehadeti onaylamaz. Ya da hem dünya hem ahiret şehidi var. İşte onlar فِيْسَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda cehad ederken savaş alanında şehit olanlar onlara hem dünya hem ahiret şehidi diyoruz. Bir de sadece ahiret şehidi var. Yani üç ayırıyoruz bunları. Bir dünya ve ahiret şehidi. Allah yoluna cihad ederken şehit oluyor. Hem dünyada şehit hükmü alıyor hem ahirette. İkincisi ise dünya şehidi. İşte mal uğruna, makam uğruna mücadele ediyor. Ölüyor. İnsanlar şehit diyorlar ama Allah Teala onun şehadetini kabul etmiyor. Bu cihetle ona ...dünya şehidi diyorlar. Sadece ahiret şehidi var. Yangında, denizde ani bir şekilde ölen insanlar. Bunlar dünyada şehit hükmü almıyorlar. Yani şehit gibi onları kefenleri, elbiseleri kefenleri olacak şekilde defnetmiyorsunuz. İşte çıkarıyorsunuz elbiselerini, yıkıyor. O şekilde e, kefenle beraber defnediyorsunuz. Dünya açısından baktığınız zaman... Normal ölenler gibi onlara muamilde bulunuyorsunuz. Fakat Cenab-ı Hak onlara ahirette şehit hükmü verecek. Onun için bunlara ahiret şehidi diyoruz. Peki metne bakalım şimdi kimler şehit? Hangi durumda ölenler şehit olurlar? Ohuwa şehit yani babu şehidi. Ohuamen katelehul mushrikûne. Kimdir o? Men katelehû. O zamir nereye dönüyor? Mene gidiyor. Ohuamen Katalehu'l müşrikun müşriklerin öldürdüğü, kafirlerin, zalimlerin, Allah ve Resulü düşmanlarının öldürdüğü kişi şehittir. Ve huve'ş-şehidu men katalehu'l Birincisi bu müşrikler, kafirler onu öldürmüş olacak. İki başka kim şehit olur? Evcide bil ma'rakati carihan evcide bil ma'rakati carihan Savaş alanında bilmarae ma e, katil yani me, o mayaul harbi harp alanında savaş alanında yaralı olarak bulundu ve orada ölürse bu da şehittir yaralı olarak e, bulunan kişidir bu ev kathul muslüune zulmen üçüncü kısım ise Müslümanlar onu öldürüyorlar ama zulmen öldürüyorlar. Müslümanların zulmen öldürdüğü kişi yani yol kesenler, eşkıyalar, bağiler, bunların öldürdüğü yani o bağiler de asidir. Müslüman olduklarını söylüyorlar. Bunların öldürdüğü Müslüman o da şehittir. Yani eşkıya, baği bunların öldürdüğü de şehit olur. Peki o zaman üç başlık altında topladık. Bir- kafirlerin, müşriklerin öldürdü. iki, savaş alanında yaralı bulunan, üç, bagilerin öldürdüğü, zulmen öldürdüğü Müslüman dedik. Peki, şimdi bunlar nasıl defnedilecekler? Bunların cenaze işlemleri nasıl yapılacak? Eğer akıllı, bali ve tahirse, yani tahir demek, hayız değilse kadınsa, nifas değilse, Efendim bunu anlıyoruz. Yani tahir, cünüp değil, haiz değil, nifas değil. Fe innehu la yughsallu in kana akilan, baligan, tahiran. Eğer akıllıysa, ise, tahirse la yughsallu ikalmaz. Kimin görüşü bu? Ebu Hanife'nin görüşü. Yani akıllıysa, bali bula erdiyse ve tahirse, temizse bu yıkanmaz fe innehu la yughassalu peki Ebu Hanife'nin delili nedir Ebu Hanife rahmetullahi aleyh diyor ki Hanzala şehit olduğu zaman cünüptü yani gusül abdesti alamadan savaş alanına gitmişti melekler geldiler Hanzala'yı yıkadılar Hazal'ı yı yıkadılar dolayısıyla biz buradan anlıyoruz ki eğer eee cünüpse veya hayz nifas halinde ise bu halde şehit olursa yıkanır ama tahirse, temizse yıkanmaz. Peki balig ise yıkanmaz. Bula erdiyse, peki çocuksa Ebu Hanife'ye göre yıkanır. Peki imameyne göre çocuk yaşta ölen birisi o da yıkanmaz. Neden yıkanmaz? Çünkü onu balig olana kıyas ediyorlar. Bula erenler şehit olduğunda... Nasıl yıkanmıyorsa çocuklar da yıkanmaz diyor İmameyn yani Ebu Yusuf, İmam Muhammed. Peki onlara göre hayız nifas olan ya da cünüp olan birisi yıkanır mı şehit olduğunda? İmameyn'e göre yıkanmaz. Peki neden yıkanmıyor? Bir, bu adam cünüp, cünüp halde şehit oldu. Ölünce cünüplükten kaynaklanan yıkanma hükmü ondan düşmüştür artık ölmüştür bu adam bu emirle sorumlu değildir mükellef değildir, hayat sahibi değildir peki bu adam e, her ölü yıkanması gerekirdi, bundan dolayı yıkanması gerekir, evet ölüler yıkanır ama şehit olanlar yıkanmaz şehadetten dolayı bundan yıkanma düşer, yani iki açıdan bakıyoruz, bir cünüp öldü ama ölünce artık cünüplükten dolayı yıkanmaz çünkü hayat sahibi değildir. İki, e, ölünce insanlar yıkanır ama bu şehittir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şehitleri yıkamadığından bunlarda yıkanmaz diyor i̇mam Fakat Abu Hanife rahimullah fe innehu fe innes şehide la yughsallu yıkanmaz in kana atilan er akilli bali tahir ise yıkanmaz. Demek ki hayız ve cünüpsa, e, çocuksa, bu durumda öldüyse Ebu Hanife'ye göre yıkanır rahimullah. Oyu sallâ aleyhi, efendim şehit kefeniyle beraber, kanıyla beraber o halde defnedilir. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uhu şehitleri için zemmiluhum bi kulûmihim odima'ihim buyuruyor. Onları külûmühüm yaralarıyla ve dimâihim kanlarıyla beraber defnedin o halde defnedin buyurmuştu sallallahu aleyhi ve sellem. Bu cihetle şehit kan yıkanmadan kefeniyle beraber o halde def edilir. Peki kefenlenmez, yıkanmaz namazı kılınır mı? Tabii namazı kılınır ve yusallâ aleyhi şehid ev men şehidin cenaze namazı kalanır kardeşim. Efendim uyka fufi elbisesi içinde kefenlenir. Yani elbisesi onun kefeni olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud şehitlerini elbiseleriyle beraber defnettiler fakat uyka fufi siyabihi o elbisede böyle kürkler varsa abalar, zırhlar vesaire varsa onlar çıkarılır ve yunzau anhu an shahidi el feru vel hashu silahu ondan fervu, kürkü el hashu aba böyle kalın şeyler giyiyorsa ve silahu silahı alınır vel khufu ayanda varsa vel qalansu başında takke ya da başlık varsa onlar alınır Üzerinde geri kalan elbisesi onun kefeni olur, onunla beraber defnedilir. Peki şimdi birisi savaş alanında yaralandı. O halde oradan bir hastaneye kaldırılırsa, yemek yerse, su içerse yani dünya nimetlerinden istifade ederse onun ecri, onun sevabı savaş alanında ruhunu teslim eden kişi kadar olmaz.'' Onun için şüheda savaş alanından kaldırılmalarını istemediler. O şühedası neden? O halde dünya nimetlerinden istifa etmeden ölüm onlara gelirse Allah Teala katında daha büyük ecirlere sevaba nail muhatap olacaklardı. Peki efendim فَاِنْ اَكَلَا اَوْ شَرِبَ اَوْ تَدَاوَا اَوْ اَوْصَى بِشَيْءٍ مِّنْ اُمُورِ أو باع أو اشترى أو صلى أو حمل من المعركة حيا أو آوى خيمة أو عاش أكثر من يوم وهو يعقل غسلا efendim bu şartiyenin cevabı nedir غسلا غسلا hepsinin cevabıdır fe akala aw shariba kaza kaza yani şöyle şöyle olursa şöyle şöyle yaparsa bu yıkanır eğer efendim savaş alanında cihad ederken düşen bu kişi yere düştükten sonra yemek yerse, ekele, ev şerife, su içerse, ev tedava ya da tedavi edilirse, ev evsa bir şeyin min umurid dünya ya da dünya işlerinden herhangi bir şeyi vasiyet ederse, ev ba'a ya da bir şeyi satarsa, ev iştera ya da satın, alırsa awsalla amaz kılarsa yani ou humile min el maareketi hayyan savaş alanından nakledildiyse diri olarak alındı hastaneye kaldırıldıysa ama şöyle olabilir. Burası savaş alanı. Burada savaş arabaları var, tanklar vesaire var. Yaralanan bir askeri, şehidi buradan kenara çektiniz ki Tankların savaş araç gelişlerinin altında kalmasın diye o çektiğiniz yerde öldüyse bu yine şehittir yani. Dünya ve ahiret şehididir. Buradan ambulansla kaldırdıysanız, hastaneye vesaire götürdüyseniz o zaman ahiret şehididir. Ahirette yine o hükmü alır ama dünyada işte onu kefenlersiniz. Yıkarsınız, sonra namazı kılarsınız. Yani yine şehittir, hastaneye kaldırılıp orada ölürse, fakat savaş alanında bizzat ruhunu teslim eden kadar büyük makamı ece olamaz. Çünkü ötekinin belası, başına gelen musibet daha büyük olduğundan ecir sevabı daha büyük oluyor. Bir şey اُمُورِ الدُّنْيَا اَوْ avba اَوْ اِشْتَرَا salla صَلَّا humle min مِنَ الْمَعْرَكَةِ حَيَّنْ Ev <gülüyor> avetu ya da efendim o ne oluyor bir e, çadır onu içine alıyor bir çadıra koyuyorlar onu bir e, işte hastane gibi bir yere kaldırıyorlar ev avethu khaymetun evu ısa akser min yomun wohu yaqilu wohu yaqilu jumna haliyedir ya da bir günden daha fazla ama wohu <gülüyor> yaqilu Aklı başında olduğu halde yaşadı. Aklı başında olduğu halde bir günden daha fazla yaşarsa ne olur? Uğus ile yıkanır. Normalde şehit neydi? Efendimiz de buyurmuşlardı. Sallallahu aleyhi ve sellem Zemmiluhum bi kulûmihim ve dima'ihim buyurmuşlardı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu şekilde olursa Yemek yer, su içeri hastaneye kaldırılır. Bir çadırı alınır. Ya da bir günden fazla aklı başında yaşarsa Guss ile yıkanır bu Normal e, kefenlenir, yıkanır, namazı kılınır O halde defnedilir Peki savaş alanında öldüyse Yıkamıyorsunuz, kefenlenmiyorsunuz Namazını kılıp defnediyorsunuz Üçe ayırdık değil mi? Kaça ayırmıştık? Üçe ne demiştik? Bir, dünya, gahire şey. Kim onlar? savaş alanında ölenler, mazlum olarak öldürülenler veya savaş alanında ölü ama yaralanmış olduğu halde bulunanlar. Savaş alanında evvucide bir maraketi cerihan. Öldü ama yaralı bir halde baktınız. Yani korkudan ölmemiş. Yara, darbe almış onun neticesinde ölmüş. Peki bunlar dünya ve ahiret şehidi hükmünde oluyorlar. E, fakat e, hastanede öldü, savaş alanda yaralandı, hastanede öldüyse bu ne şehidi? Ahiret şehidi. E, peki e, savaş alanda öldü ama gayesi dünyalıksa bu ne şehidi? Dünya şehidi. وَالْمَقْتُولُ حَدَّنْ اَوْ قِسَاسَنْ يُغَسَّلُوا وَيُسَلَّا عَلَيْهِ وَالْبُغَاتُ وَكُتَّاعُوا الطَّريقِ لَا Efendim vel maktulü hadden had cezası aldı. had cezasından dolayı öldürüldü. Kim gibi? Maiz gibi. Maiz, had cezasından, zina, işte zina haddinden dolayı öldürüldü. Vel maktulü hadden ev kisasan ya da kısas öldürdü birisini. Onun maktulün yakınları dedi ki, babamızı öldüren adamın öldürülmesini istiyoruz. Ev kisasan e, kısas yoluyla öldürüldü yani el kısasan yugassalu ve yusalla aleyh yıkanır ve namazı kılınır yani hac cezasıyla ölen kısasla ölen yugassalu yıkanır ve yusalla aleyhi cenazesi kılınır Peki eşkıya anarşi terörist bunlar ölürse öldürülürse bunlar ne yapılır yıkanmazlar öyle bir çukura atılırlar. Hazret efendimiz kendisine karşı savaşırken ölen haricileri onların cenazeleri kılmadan öyle bir çukura atılmalarını emrediyor. Wal bughatu ve kutta'u't tariki la yusalla aleyhim efendim anarşistler yani o hariciler işte hazreti zamanda kutta'u't tariki yol kesenler kutta'u't tarik yol kesenler Lüsalla aleyhim bunların cenazeleri kılınmaz neden çünkü bunlar el yüzünde fesat çıkarmak istiyorlardı. Velike lahumu khizyun fidunya dünyada paylarına düşen bu rezillik var namazları kılınmıyor o halde götürülüyor bir kuyuya atılıyorlar ama ahirette daha büyük ceza onları bekliyor. Peki. Efendim, cenaze bahsini bununla hulasa etmiş olduk buraya kadar getirdik buraya kadar getirmiş olduk. Peki bu cenaze ile alakalı sorunuz, haliniz var mı? Gıyabi cenaze namazı efendim. Birkaç şey vardı gıyabi cenaze namazı. Gıyabi cenaze namazı Hanefi mezhebine göre caiz değil. Neden caiz değil? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet Necaşi'nin namazını kılıyor. Fakat Hanefiler diyorlar ki Cenab-ı Hak Necaşi vefat edince Habeşistan'da doğrudan Necaşi'nin vefat ettiğini Necaşi'nin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bildiriyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de çıkıyor ashabına haber veriyor. Geliyorlar cenazeyi kılıyorlar. Efendimiz cenazeyi kıldırırken Önündeki bütün engeller kalkıyor Nasıl Cenab-ı Hak ona manevi yolla Necaşinin vefat ettiğini bildirdiyse Aynı şekilde Namazını kıldırırken Önünden engeller kalkıyor Doğrudan necaşi görerek Namazı kılıyor Bu cihette bu bir gıyabi cenaze değildir Ama diğerleri İmam Şafii Rahimullah diyor ki Bu bir gıyabi cenazedir Efendimiz Medine'de Cenazesi o Abistan'daydı. Bu halde namazı kıldı. Dolayısıyla gıyabi cenaze kılar mıyız? Kılmamız gerekir mi? Her Müslümanları onların maneviyatını takviye ediyorsa bu tür istimalar, toplanmalar yani Filistin'de işte Müslümanlar şeyi, Suriye'de, Mısır'da onlar adına gıyabi cenaze olduğunda Müslüman gençler o noktada daha bir şuur ve bilinç eee sahibi oluyorlarsa bu durumda o müşafi taklit edilerek cenaze namazı kılınır